Elçilerin İşleri 13. Bölüm Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Simon, Kireneli Lukyus, bölge kralı Hirodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Rabbe tapınıp oruç tutarlarken kutsal ruh kendilerine şöyle dedi. Barnaba ile Saul'u kendilerini çağırmış olduğum görev için bana ayırın. Böylece oruç tutup dua ettikten sonra Barnabay'la Saul'un üzerine ellerini koyup onları yolcu ettiler. Kutsal ruhun buyruğuyla yola çıkan Barnabay'la Saul, Selefkiye'ye gittiler. Oradan da gemiyle Kıbrıs'a geçtiler. Salam ise varınca Yahudilerin havralarında Tanrı'nın sözünü duyurmaya başladılar. Yuhanna'yı da yardımcı olarak yanlarına almışlardı. Adayı baştan başa geçerek Baf'a geldiler. Orada büyücü ve sahte peygamber Baryeşu adında bir Yahudi ile karşılaştılar. Baryeşu, Vali Sergüs Pavlus'a yakın biriydi. Akıllı bir kişi olan Vali, Barnabayla Saul'u çağırtıp Tanrı'nın sözünü dinlemek istedi. Ne var ki Baryeşu, büyücü anlamına gelen öbür adıyla Elimas, onlara karşı koyarak Vali'yi iman etmekten caydırmaya çalıştı. Ama kutsal ruhla dolan Saul yani Pavlus gözlerini eli imasa dikerek ''Ey iblisin oğlu!'' dedi. ''Yüreğin her türlü hile ve sahtekarlıkla dolu. Doğru olan her şeyin düşmanısın. Rabbin düz yollarını çarpıtmaktan vazgeçmeyecek misin? İşte şimdi Rabbin eli sana karşı kattı. Kör olacaksın. Bir süre gün ışığını göremeyeceksin.'' O anda adamın üzerine bir sis, bir karanlık çöktü. Dört dönerek elinden tutup kendisine yol gösterecek birilerini aramaya başladı. Olanları gören vali, Rab'le ilgili öğretiyi hayranlıkla karşıladı ve iman etti. Pavlus'la beraberindekiler, Baftan denize açılıp Pamfilia bölgesinin Perge kentine gittiler. Yuhanna ise onları bırakıp Yeruşalime döndü. Onlar Perge'den yollarına devam ederek Pisidya sınırındaki Antakya'ya geçtiler. Şabat günü Havra'ya girip oturdular. Kutsal yasa ve peygamberlerin yazıları okunduktan sonra Havra'nın yöneticileri onlara ''Kardeşler, halka verecek bir öğüdünüz varsa buyurun, konuşun.'' diye haber yolladılar. Pavlus ayağa kalktı, eliyle bir işaret yaparak Ey İsrailliler ve Tanrı'dan korkan yabancılar, dinleyin, dedi. Bu halkın, yani İsrail'in Tanrısı, bizim atalarımızı seçti ve Mısır'da, gurbette yaşadıkları süre içinde onları büyük bir ulus yaptı. Sonra güçlü eliyle onları oradan çıkardı, çölde yaklaşık kırk yıl onlara katlandı. Kenan ülkesinde yenilgiye uğrattığı yedi ulusun topraklarını İsrail halkına miras olarak verdi. Bütün bunlar aşağı yukarı 450 yıl sürdü. Sonra Tanrı peygamber Samuel'in zamanına kadar onlar için hakimler yetiştirdi. Halk bir kral isteyince Tanrı onlar için Benyamin oymağından kiş oğlu Saul'u yetiştirdi. Saul 40 yıl krallık yaptı. Tanrı onu tahttan indirdikten sonra onlara kral olarak Davut'u başa geçirdi. Onunla ilgili şu tanıklıkta bulundu. İş oğlu Davut'u gönlüme uygun bir adam olarak gördüm. O her istediğimi yapar. Tanrı verdiği sözü tutarak bu adamın soyundan İsrail'e bir kurtarıcı İsa'yı gönderdi. İsa'nın gelişinden önce Yahya, bütün İsrail halkını tövbe edip vaktiz olmaya çağırdı. Yahya görevini tamamlarken şöyle diyordu. Beni kim sanıyorsunuz? Ben Mesih değilim. Ama O benden sonra geliyor. Ben O'nun ayağındaki çarığın bağını çözmeye bile layık değilim. Kardeşler, İbrahim'in soyundan gelenler, ve Tanrı'dan korkan yabancılar bu kurtuluş bildirisi bize gönderildi. Çünkü yarışalımda yaşayanlar ve onların yöneticileri İsa'yı reddettiler. Onu mahkum etmekte her şabat günü okunan peygamberlerin sözlerini yerine getirmiş oldular. Onda ölüm cezasını gerektiren herhangi bir suç bulamadıkları halde Pilatus'tan onun idamını istediler. Onunla ilgili yazılanların hepsini yerine getirdikten sonra onu çarmıhtan indirip mezara koydular. Ama Tanrı onu ölümden diriltti. İsa daha önce kendisiyle birlikte celil eden Yerüşelim'e gelenlere günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka onun tanıklığını yapıyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü Onların çocukları olan bizler için Yerine getirmiştir İkinci mezmurda da yazıldığı gibi Sen benim oğlumsun Bugün ben sana baba oldum Tanrı Onu asla çürümemek üzere Ölümden dirilttiğini şu sözlerle Belirtmiştir Size Davut'a söz verdiğim Kutsal ve güvenilir nimetleri Vereceğim Bunun için başka bir yerde de şöyle der Kutsalanın çürümesine izin Vermeyeceksin Davut, kendi kuşağında Tanrı'nın amacı uyarınca hizmet ettikten sonra gözlerini yaşama kapadı, ataları gibi gömüldü ve bedeni çürüyüp gitti. Oysa Tanrı'nın dirilttiği kişinin bedeni çürümedi. Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa'nın yasasıyla aklanamadığınız her suçtan onun aracılığıyla aklanır. Dikkat edin, peygamberlerin sözüne ettiği şu durum sizin başınıza gelmesin. Bakın, siz alay edenler, şaşkına dönüp yok olun. Sizin gününüzde bir iş yapıyorum. Öyle bir iş ki, biri sizi anlatsa inanmazsınız. Pavlus'la Barnaba Havra'dan çıkarken halk onları, bir sonraki Şabat günü aynı konular üzerinde konuşmaya çağırdı. Havradaki topluluk dağılınca Yahudiler ve Yahudiliğe dönüp Tanrı'ya tapan yabancılardan birçoğu onların ardından gitti. Paulusla Barnaba onlarla konuşarak onları devamlı Tanrı'nın lütfunda yaşamaya özendirdiler. Ertesi Şabat günü kent halkının hemen hemen tümü Rabbin sözünü dinlemek için toplanmıştı. Kalabalığı gören Yahudiler büyük bir kıskançlık içinde küfürlerle Pavlus'un söylediklerine karşı çıktılar. Pavlus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz. Çünkü Rab bize şöyle buyurmuştur. Yeryüzünün dört bucağına, ''Kurtuluş götürmen için seni uluslara ışık yaptım.'' Öteki uluslardan olanlar bunu işitince sevindiler ve Rabbin sözünü yücelttiler. Sonsuz yaşam için belirlenmiş olanların hepsi iman etti. Böylece Rabbin sözü bütün yörede yayıldı. Ne var ki Yahudiler, Tanrı'ya tapan saygın kadınlarla kentin ileri gelen erkeklerini kışkırttılar. Pavlus'la Barnaba'ya karşı bir baskı hareketi başlatıp onları bölge sınırlarının dışına attılar. Bunun üzerine Pavlus'la Barnaba onlara bir uyarı olsun diye ayaklarının tozunu silkerek Konya'ya gittiler. Öğrenciler ise sevinç ve kutsal ruhla doluydu.